Şimdi ben e, merkezde oturuyorum ve evet. kedi bakıyorum, evde kedi besliyorum. Evet. E, ben e, şu anda bir tane de evladım olacak ve kedilerim dipkide çağılıyor yani. Kedi artık kimyasal nedenlerden dolayı bir ve iki defa çağılma durumu oluyor. E, ve ben e, burada hem konuşularım çok rahatsız oluyor hem de ben bakamıyorum, şartlarım kısıtlı. Ben sokağa da bırakamıyorum. Çok seviyorum hepsini. Evet. E şimdi ben bu kedileri kısırlaştırırsam e, caiz mi değil mi hocama onu soruyor. Hayır diyor. hayır. Anlaşıldı efendim. Saat diliyoruz, Iğdır'ı selamlıyoruz şahsınızda. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Muhtemelen hocam evimde kedi besiyorum evet. dedi. Ve e, beslediğim kedilerin e, doğumundan dolayı e, bir kontrol dışı bir şeyler oldu. Hem benim için hem de komşularım için bir rahatsızlık söz konusu. Kedileri kısırlaştırsam uygun evet. olur mu dedi. Evet. Yani e, kardeşimizin de söylediği bir maksat varsa, bir menfaat varsa hayvanların kısırlaştırılmasında, iyi edilmesinde bir mahsur söz konusu değil. Yani bu kedi için de geçerli, diğer hayvanlar için de geçerli. Bir menfaat varsa, bir maksat varsa bu maksata binaen kısırlaştırılabilir. Bunun dini hiçbir sakıncası yoktur. Şu şekilde anlıyorum. Ee, eğer bir hayvan türünün... E, neslini bitirmek için yapılıyorsa bu evet. caiz değil değil mi evet. Ama evet. hem kendimiz için hem hayvanların sağlığı için yapılıyorsa bu noktada bir problem Tabii. yok. Tabii, bizim söylediğimiz normal, standart hali Hı -hı. ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer anormal bir durum söz konusuysa özel bir durum varsa elbette o zaman uygun olmaz. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama Medine'de affedersiniz köpekler çoğalmış, insanlara Hı -hı. zarar vermeye başlamışlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer onlar bir ümmet olmasaydı müthiş bir ifadedir bu Efendimiz'in ifadesi. Eğer onlar bir ümmet olmasaydı onların öldürülmesini tamamen emrederdim. Ne demek istiyor Hz. Peygamber? Yani hayvanların hangi hayvan olursa olsun insanlara zarar veren bir hayvan bile olsa onun soyunun korun korunması çok önemlidir. Yani hayvanın soyunun korunmasını temin etmek gerekir. Dolayısıyla normal şartlarda böyle özel bir durum söz konusu değilse... Yani bu, affedersiniz köpek gibi bir hayvan da olabilir, nitekim belediyeler kısırlaştırıyor. Mesela at gibi bir hayvan olabilir, işte vücudunun kuvvetini korumak için vesaire gibi sebeplerle. Bunlar da bir mahsur söz konusu değil. Evet.